Merhabalar, şöyle bir düşününce basit bir cümlenin koskoca bir krallığı kurtarması. Kulağa biraz şey gibi geliyor değil mi? Film senaryosu gibi. Evet, oldukça dramatik gerçekten. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye Doktor Alaleddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabındaki bir öyküye yakından bakacağız. Elimizdeki kaynak bu tek hikaye. Odak noktamız da içindeki o zamansız bilgelik olacak. Aynen. Görevimiz de bu eski öyküden o değerli dersleri çıkarmak. Özellikle şu harekete geçmeden önce düşün ilkesi var ya, hı hı. İşte onun günümüzdeki anlamı, sizin için gücü ne olabilir? Onu bir deşelim diyoruz. Harika. Hikaye bir kralın pazar yerinde dolaşmasıyla başlıyor. Orada yaşlı bir satıcı ile karşılaşıyor. Satıcı ee, paha biçilemez mallar sattığını iddia ediyor. Paha biçilemez. İddialı bir laf tabii. Kral da meraklanıyor haliyle. Gidip bakıyor neymiş bu diye. E yok aslında. Sadece basit bir tablo. Üzerinde de tek bir cümle yazıyor. Harekete geçmeden önce düşün. İşte... İşin ilginçleştiği yer burası. Satıcı bu basit yani görünüşte basit tablo için ne kadar istiyor dersiniz? Tam 10 bin dinar. 10 bin dinar. O dönem için müthiş bir para. Tabii kral şaşırıyor. Hatta belki biraz dalga geçiyor içinden. Bu ne şimdi bir yazıya bu kadar para verilir mi diye. Ama satıcı çok ciddi. Bu sıradan bir yazı değil diyor. Bu bir bilgelik anahtarı. Kral nasıl ikna oluyor? Orası biraz muğlak ama. Belki bir anlık meraktan... Belki de adamın kendinden emin tavrından etkilenip kabul ediyor. Evet o fahiş fiyatı ödemeyi kabul ediyor ama satıcının tek bir şartı var. Neymiş o şart? Diyor ki bu söz yani harekete geçmeden önce düşün sözü sarayın her köşesine ama her köşesine yazılacak. Duvarlara, kapılara. Aynen duvarlara, kapılara, kralın kullandığı eşyalara hatta giysilerine bile sürekli gözünün önünde dursun bir hatırlatıcı olsun istiyor. Kral da sözünü tutuyor, sarayı bu cümleyle donatıyor. İşte hikaye burada başka bir yöne doğru gidiyor. Kesinlikle. Bir zaman sonra krala karşı bir komplo kuruluyor. Hmm, kim kuruyor? Güç hırsıyla yanıp tutuşan bir komutan kralın berberini hedef alıyor. Ona altınlar vaat ediyor, ihanete teşvik ediyor. Plan şu, tıraş sırasında kralı öldürecek. Çok tehlikeli bir an tabii tıraş anı. Aynen öyle. Plan kağıt üzerinde kusursuz... Berber ikna oluyor, saraya geliyor. İşte o an geliyor. Evet, berber usturasını hazırlamış, krala doğru yaklaşıyor. Tam o kritik anda, gözü sürekli etraftaki o yazıya takılıyor. Her yerde çünkü değil mi? Her yerde. Kapının üstünde, koridorda yürüdüğü halıda, kralın o anki giysisinde, hatta elindeki usturanın kutusunda bile. Harekete geçmeden önce düşün. İnanılmaz bir durum. Bu tekrar eden mesaj, berberin beyninde sanki bir şimşek çaktırıyor. Yaptığı şeyin korkunçluğunu, sonuçlarını o an idrak ediyor. Yani o basit cümle o anda bir can simidi oluyor adeta. Kesinlikle. Korkuya kapılıyor, eli ayağı titriyor ve dayanamayıp her şeyi itiraf ediyor. Komplü ortaya çıkıyor, kral kurtuluyor. Hikayenin sadeliği gerçekten etkileyici. İlk bakışta çok basit bir öğüt gibi... Ama hayat kurtarıyor. Aynen. İlk çıkarım sanırım en bariz olanı, düşünmek için ayrılan o kısacık anın gücü. Aceleci, fevri bir kararın nelere mal olabileceğini, oysa bir an durup düşünmenin felaketi önleyebileceğini gösteriyor. Çok doğru. Aslında bu hepimizin günlük hayatta farklı ölçeklerde yaşadığı bir şey. Hani o anlık öfkeyle atılan bir mesaj, kırıcı bir söz. Evet ya, sonra pişman olduğumuz şeyler. İşte onlar da düşünmeden hareket etmenin küçük sonuçları. Hikaye bize diyor ki, o otomatik pilota bağlamış hızlı tepkiler yerine bir an durup daha bilinçli, daha yavaş düşünme sistemini devreye sokmak lazım. O yazı berber için tam bir zihinsel fren olmuş. Peki ya o 10 bin dinar, kral başta ne yaptım ben demiştir herhalde, boşa gitti bu para diye düşünmüştür. Muhtemelen. Ama sonunda o pahalı bilgelik hem hayatını hem de krallığını kurtardı. Bu da şunu sorgulatıyor. Bir şeyin gerçek değerini ne belirliyor? Güzel soru. Bazen en değerli dersler ilk başta anlamsız ya da çok maliyetli görünen yerlerden gelebiliyor. Bilgelik belki de getirisi hemen ölçülemeyen ama uzun vadede paha biçilemez olan bir yatırım. Ve bu bilgeliğin işe yaramasındaki kilit nokta neydi? Sürekli hatırlatılması? Kesinlikle. O yazı sadece tek bir duvarda olsaydı, berber belki fark etmeyecekti bile o kritik anda. Ama her yerde olması… Bilinçaltına işlemiş resmen. Aynen öyle. Mesajın iyice yerleşmesini ve tam ihtiyaç anında su yüzüne çıkmasını sağlamış. Bu da bize şunu gösteriyor, eğer hayatta önem verdiğimiz ilkeler varsa, bunları gerçekten yaşamak istiyorsak, kendimize sürekli hatırlatıcılar kurmalıyız. Yani çevremizi, o değerleri bize anımsatacak şekilde düzenlemenin gücü büyük. O zaman özetlersek, harekete geçmeden önce düşün. Bu basit ilke doğru zamanda doğru şekilde hatırlandığında nasıl somut bir kalkan olabiliyor bunu gördük. Kralın ödediği para, kurtardığı hayat ve krallığın yanında hiçbir şey değildi. Bilgelik gerçekten de paha biçilemezdi. Peki, şimdi dinleyicimize dönelim. Siz bu ilkeyi, yani harekete geçmeden önce düşünmeyi kendi hayatınızda nasıl daha bilinçli kullanabilirsiniz? Belki işte alacağınız bir kararda, belki bir tartışma anında. Bu eski hikayenin sizin için bugünkü anlamı ne? Üzerine düşünmekte fayda var. Ve kapanışta şöyle bir düşünce tohumu ekelim. Hikaye hep düşünmenin bir felaketi önlemesini odaklandı. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani... Yani bilinçli ve dikkatli düşünme eylemi sadece hatalardan kaçınmak için değil de proaktif olarak yani olumlu bir şekilde hayatınızda yeni kapılar açmak, yeni fırsatlar yaratmak, belki yenilikçi bir adım atmak için nasıl bir araç olabilir? Sadece savunma değil de bir hücum stratejisi gibi yani. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Düşünmeye değer gerçekten.